يا رب ارحم المسلمين الله وحده لا sallallahu aleyhi ve sellem ve umuri ve ve ve ve iyyakum bugünkü sohbetimizin mevzusu bütün insanlığa yollanılan bir nebinin ümmeti olma böyle bir nebinin ümmeti olma tabi ki kendisinden önceki bildiğimiz yollanılan nebilere nispeten farklı meziyetleri farklı değerleri fazileti olması gerekir bu ifadenin kullanılması için Bizim için en bariz farklılığı Allah Azze ve Celle'nin Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu gibi وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافْ وَتَلْهِ النَّاسِ Biz seni bütün insanlığa yolladık. Nasıl yollamış? بَشِيًا <gülüyor> وَنَذِيًا Müjdeleyici ve uyarıcı olarak. وَلَاكِنَّ اَكْفَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ Ama bunu insanların çoğu bilmiyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem e, Nebi ve Resul olarak sadece bu nitelikle farklılar sahillerinden hiçbir farkı yoktur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bir Nebi ve Resul olarak anlamıyorsa kendisinden önceki bütün Nebi ve Resullere de imanımız böyledir. Ama bu Resul'e imanın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme imanın farklılığı bu imanımız ona itaat de gerektiriyor ve itibari de gerektiriyor ona her meselede örnek almayı da gerektiriyor. Ayrıyeten bu, bütün insanlığa yollanılan bir nebi olarak. Mutlak daha önceki nebiler de müjdeleyici ve korkutu, korkutucu olarak yollanılmışlardı. Bu da o niteliklerle yollanıldığı için bu yönden hiç aralarında bir fark, tefrik, ayrım yoktur. Ama bütün insanlığa yollanmış olması işte en bari sahiplerinden farklılığı bu. Bu farklılık onlardan gayrı bir farklılık olursa, işte insanların, ama insanların çoğu insanların çoğu, bunu bilmiyorlar, Nebi ve Resul olduğunu bilmiyorlar şeklinde değil, onun sahil farklılığının farkında değiller bunu anlamıyorlar, bunu hissetmiyorlar, bunu takdir etmiyorlar. Bunu geçtiğimiz günlerde kutlu doğum haftasını eğer iyi bir takibi aldıysanız, böyle bir nebini bu anlatılarının dışında zihinlerinde oluşturmak istedikleri kutsal bir nebi tasavvurun dışında ele almak gerekiyor. Ona kendiliğimizden bazı nitelikler, sıfatlar, farklılıklar vererek, bazı değerler vererek onu bir sahip nebilerden farklı yapamayız. Ancak zihnimizde oluşturmak istediğimiz bir nebi tasavvuru çıkar. O da bize yollanılan nebi değil, bizim istediğimiz nebi tiplemesini gündeme getirir. Kendi istediğimiz şekilde bir nebim istiyoruz, Allah'ın vasıflandırıp nitelendirdiği, <gülüyor> bizim ona layık görerek bir yollanış olduğu bir Nebi'nin tasavvur ediyoruz. Benel Kavseyn şunu girmemiz gerekir ki bu günkü dersimiz, nözurumuz nerede olduğumuzu beyan etmez sadedinde değil. Yani ümmet nerelerde, nerede deyip, buna girmemiz sadece dertleri tekrarlama niteliği taşıyacağı için hiçbir özelliği yok. Çünkü birçok olumsuzlukları sayarak onu ancak tavsif edebiliyoruz, vazifedebiliyoruz. Ama bugünkü nöldürlüğün konusu, aslında bizim nerede olmamız gerekir konuşursak zaten nerede olmamız gerektiğini anlatırken nerelerde olduğumuzu, o mesafenin çok çok uzaklarında olduğumuzu kendiniz fark edeceğiz. O zaman herkes nerede olduğumuzu kendi iç dünyasında muhakeme ederek kendi kendine dertleşsin. Biz burada nerede olmamız gerektiğini anlatmaya çalışacağız nerede olmamız gerektiğini anlatırken bizim nebi olarak inandığımız bize yollanılan nebini mevkiini, makamını, vazifesini, görevini, bütün niteliklerini hakkıyla bilmemiz gerekir. Çünkü bizi de o nebiye nispeten Allah öyle de tavsif ediyor. Yani vasf ediyor, nitelendiriyor. Çünkü bu nebinin sahil nebilere farklılığı, bizim de sahil ümmetlere nispeten bir farklılığımızı gündeme getirir. İleride de göreceksiniz. Kuntum hayda ümmetin uhricetli nazi. Siz, ümmetler içerisinden, insanlık içerisinden, çıkartılmış, çıkarılmış, seçilmiş, bu nebi ümmet olarak tercih edilmiş en hayırlı kimselersiniz, ümmetsiniz diyor. Mutlak onun farklılığının yanında sahib nebilerimiz beter. Bizim de farklılığımızın <gülüyor> mevzu olması gerekiyor. Gerekmiş ki Allah'a böyle nitelendirmiş. İşte böyle bir nebinin ümmeti olma değerini, faziletini anladıktan sonra olmamız gereken makamı, neftiyi yani görevimizle beraber olmamız gereken yeri tespit etmemiz gerekiyor. Verilene kelime olarak ele alıp yani biz Muhammed'in ümmeti derken ona ümmet olma layık nitelikleri de beraberinde taşımamız Hayatımızda onun terpiştirildiğini, sözü, fiili, konum olarak, görünceye aksettirmemiz gerekir ki cidden bu nebine, yani böyle bir nebine ümmeti olduğumuzu hak etmeye çalıştığımızı, hak ettiğimi iddirmeyeceğim. Çünkü ne yaparsak yapalım, ne kadar gayret sarf edersek edelim, ona layık ola, olabilecek bir ümmet olma devamlı noxanlıklarla zikredilecektir. O bile kendisinin ne şekilde med ve övgüye mazhar olduğunu bildiği halde devamlı yaratılmış olduğu kulun edasını hakkıyla yerine getirememenin endişesi içerisinde bir sürmüştür. Hatta gece namazındaki çok ayakta kalsın, karahati. Aksatmadan bunu yapmaya çalışması Ayşe Valdir'in de şöyle bir söz etme konumu hazırlıyor. Ey Allah'ın Resulü gelmiş geçmiş bütün günahlara bağışlanmış birisi olmana rağmen gece namazına kalkarak çok ayakta durarak neden kendine bu kadar eziyet veriyorsun ki? Zaten gelmiş geçmiş bütün günahlara mağfiret olundu. Ayşe Allah'a şükreden bir kul olmayayım diyor. Çünkü insanoğlu her halükarda Allah Azze ve Celle'ye ne kadar şükrederse etsin, bunu takdir ederse etsin ama hiçbir zaman ona hakkıyla kul olamama gibi bir kaygıyı taşıması gerekiyor. Bu da gösteriyor ki verilen bir nimet Rabbimizden bize lütuf olarak kabul ediliriz de Buna şükretmenin zorluğunu da anlamamız gerekiyor. Yani hakkını eda etmemizin <gülüyor> zorluğunu cidden anlamamız gerekiyor. Bir daha Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem bu ayeti kerimenin mücerred Türkçe aktardığı şekliyle "Biz senin bütün insanlar alemi olarak" diyor. Burada bütün insanlık kelimesi zamanın içine aldığı gibi zamanının dışına da taşmaktadır. Yani o andan itibaren kıyamete kadar dünyaya gelecek bütün insanlığa hasreten yollanıldığını ifade eder. Ayrıca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bütün insanlığa yollanılmış olması şahsen Görevi olan misalep dediğimiz yani nüfettin de aynı anda bütün insanlığa yollanıldığını anlarız. Nasların bazıları bunu senaten açıklar. Yani son nevi olması hasebiyle indirilen kitabın en son kitap olması hasebiyle zamanında kıyamete kadar hakim yani hükmü geçerli bir kitap o lügümet makamının geçerli bir makam olduğunu gösterir. Ama bu niteliği anlamda taşıyan ve ma ersennâke illa rahmetellil lil biz seni bütün alemlere bilinen bilinmeyen ne varsa bütün varlıklara, insan, hayvan, cemada, cin, insan neyse hepsine bir rahmet vesili sorularak rahmet olarak yolladık derken yani bir rahmet vesilesi olarak demiyor Bütün insanlığa yollanılması, bütün alemlere rahmet olarak yollanılması zaten Resul'ün en yüce bir makamla tavsif edilmesine yeterli hacimdedir. Bundan daha farklı bir meziyete veya özelliğe sahip olması gerekmiyor. Bizim hangi sözümüz Hangi cümlemiz onun bu denli takdire şayan niteliklerle ölme yeterlidir? Bundan kastımız şu, öldüğümüz bir nebi oluşturmadan, bizim bahsettiğimiz bir nebiyi oluşturmadan, Allah'ın onu öldüğü niteliklerle bizim onu anlamaya çalışmamız, onu anlamamız, onu öylece bir nebi kabul etmemiz ki bunu gerektiriyoruz. Çünkü onun sahip olduğu nitelikler nubbet makamında bize de yansıyan nitelikler olacaktır. O zaman kendinize o niteliklerle vasfettirecek cesareti, azmi, gayretiyle yüreğimizde taşımış olmak gerekiyor. Çünkü ondan sonra, yani yukarıdaki ayeti tahlil ettiğimizde hadisi şerifin açıklamalarıyla biraz daha genişleterek meseleyi ele alacak olursa, Cabir'den, Ebu Hureyre'den, İbn Abbas'dan, Temim-ül Dari'den gelen hadis-i şerifte ki en barizleri bizim bulabileceğimiz kitaplar içerisinde Allah Resulü diyor ki, اُعْتَيْتُ Hamsan لَمْ يُعْتَهُنَّ اَحَدُنْ قَبْلِي Bana beş nitelik veriyor diyor. Ve benden önce Hiçbir nebiye bunlar verilmedi. Yani sair nebilerin onlara verilenlerin dışında onlara nisbet edilen niteliklerin dışında bana beş şey verildi ki benden hiçbir kimseye bu nitelikler verilmedi dedikler. وَلَا أَكُولُهُمْ لَا Ben bunu övünme vesilesi olarak söylemiyorum. Bununla sair nebiler üzerine bir farklılık arz etmek istemiyorum. Ama bunlar Rabbimin bana verdiği nitelikler ki sizin de bilmeniz gereken nitelikler. Eğer bizim bilmemiz gerekmeseydi Allah Resulü bana beş şey verildi ki benden önce hiçbir bir bu verilmedi derken bize söylememesi gereken bir şey olsa söylemeyecekti bunu. Söyleme zorunda kalıyor yanlış anlaşılmasını önleyelim için bunu bir gururlanma vesilesi olarak söylemiyorum. Çünkü bir hadis şerifte de sakın benim Yunus bin Nettar'dan daha vefkalı, faziletli olduğunu söylemeyin diyor. Yunus aleyhisselam'ı kastediyor. Yunus bin Nettar'dan daha faziletli olduğunu söylemeyin diyor. Bu denli mütevazı, yani tevazuyla hamuruyla vurulmuş bir nefi olarak bu gibi sözlerin yanlış anlaşılacağını düşünerek, ben bunları gururlanma, övünme kastıyla söylemiyorum. Ama sizin bilmeniz gereken nitelikler. Neden bilmeniz gereken nitelikler sözünü biz kendimizden ekliyoruz? Çünkü yukarıda ayet-i kerimenin Ayet Kerim akabide ne diyordu? Ama bu insanların çoğu bilmiyor. Allah Resulü de bu farklılıkları bizim bilmenizi istiyor. Bu farklılıkların farkında olmanızın gerektiğini açıklıyor. Fane kullu nebiyyum yubatı ila kavmi harsetem. Benden önce nebilerin hepsi harsetem sadece kendi topluluklarına dedi Yani bu kavmi yollarına o kavmi yollanılan bir neviydi. Sair topluluklardan sanki sorumlu değillerdi. Hatta muharef olan, elimizdeki dolaşan, İncil'de, Tevrat'ta bile mesela şöyle bir soru bulursunuz İsa Aleyhisselam'a nispet edilen, ben sadece beni İsrail'in koyunlarını bitmekle mükellefim, yükümlüyüm, onun için yollandım. Başkalarıyla ilgilenmiyorum. Buna rağmen insanlığın arzuladığı, hayal ettiği, temenni ettiği, düşündüğü şeyleri, isteklerine cevap vermeyen bir konumda olmaları na rağmen Hristiyanların bu e, misyoner dediğimiz yani müjdeciler grubu dediğimiz dünyada gitmedik bir yer bırakmayan istan'a baktığımızda nebile sadece Benni sahibi korun şimdi şimdi olanmış. Ama buna rağmen böyle bir arzu ve temenni var içerisinde. Biz ise bizzat bütün insanlığa yollarından bir nebinin ümmeti olma hızsebiyle bu lütuf bize temenni etmeden, istebilmeden hasse'den verilmiş. Benden önceki nebilerin hepsi sadece kendi topluluklarına yollanıyordu. bu اِلَى نَسِكَ هَا اُفَّتَا ben ise bütün insanlar yollanımda. Devam eden niteliklerde diyor ki Kulli ahmara ve asvada, Bütün beyaz, sarı, siyah ne varsa hepsini birden yollarımda. diyor. Bu gösteriyor ki bu ayeti kerimenin ait olduğu kitabın bir parçası olmasa sebile son, son kitap olma niteliğini vurgulayan özelliklerden bir tanesi Son kitap olma denildiğinde cidden içeriğiyle kıyamete kadar bütün insanla yetebilecek nitelikler taşıması, özellikler taşıması gerekiyor. Eğer sadece bulunduğu sorunlarını içe, içe, içine almış, o asrın insanların hastalıklarını tedavi eden sadece onlara yetebilecek bir nitelik olsaydı son kitap olma niteliğine sahip olması mümkün değil. Ben ise siyah, beyaz, herkese yollanındım derken demek ki bu ifade zamanından kıyamete kadar bir nükle içine alan ifade şeklidir. Ömrüne baktığımız zaman 60 senelikli ömürde 23 senelik nubret hayatında Hicaz Yargım dışına çıkmamış. Demek ki kıyamete kadar yollanılma niteliği sahip olduğu görevlendirildiği Risale yani nübüvvet makamıyla alakalıdır. 63 senede ömrünü fitanla erdirmiş, bitirmiş ise Hicaz Yarımadası'nın dışına çıkmadan bir ömür geçirmiş ise o zaman bütün insanlığa yollanılma niteliğini nasıl anlamamız, anlatmamız gerekir ki onu hayatımıza yansıtabiliriz. Demek ki bu görevi ondan sonra devralacak bütün ümmetler içinden seçilmiş, tercih edilerek ona ümmet kılınan insanların omuzlarına yüklenilecektir. Hatta bunun bir kısmını o hayatta iken Muaz'ı Yemen'e yollamasıyla gördüğümüz bir olaydı. İslam risalet olarak, din olarak, her ne kadar o e gelmiş gündeme ortamış ise ama olduğu yerden uzaklara taşınması daha o hayattayken Muaz ile mümkün olmuştur. Yemen'e İslam'ın ulaşmasına sebep Muaz bin Yakınlarında Mısır'a biraz daha ileri atlar çok yavuzuna kadar o bütün ile gitmiştir. Bakıyorsunuz tüfeğe bir başkasıyla gitmiştir. Ömer'in khilafeti zamanında İran mutullarına kadar dayanmış. Daha sonra Hindistan, Çin ve Anadoluya kadar bunun sahabi hayattayken İbn Ömer'in, Enes bin Malik'in hayattayken Azerbaycan'da birinin ay birinin iki sene kalma orlarda kadar bu İslam'ı daha sahabinin hayatlarının önündeyken oraya kadar ulaştırılmıştır. Yani hayatta da hepsi yaşayan kimseler olarak bu oralara ulaştırılmıştır. Öyleyse hayatta bunun önnekleri verilmiş ise demek ki Allah-u Azze ve Celle'nin Resulü'nü görevlendirdi. girdi. O lisale müddet makamı onun ümmetiyle kıyamete kadar devam ettirilecek bir görev olarak tevdi edilmiştir. İşte böyle bir Nebihinin ümmete olmak için, ona layık olma, olabilmek için, kimin ümmete hangi Nebihinin hangi niteliklerle basit edilmiş bir Nebihinin ümmete olduğumuzun idrakinde olma görevi de, anlamamız, idrak etmemiz gereken bir Nebihinin ki bu müşüddün hakkı ile ederek ve bunun içindir ki bu rivayetin zikretmiş olduğum hadisi şerifin devamında farklı nitelikler zikreder. Ama bizimle en alakalı, ilgili olan kısmında ise Nusirtu bir ru'obi mesiret-i Rabbimin Rabbinin bana verdiği başka bir özellik bir aylık mesakaleren bana, benim inancıma, Risaleme, benim ümmetime, geniş anlamıyla zikrediyorum delillerini az sonra duyacaktınız. Allah korku. Onların gönlüne korku vermekle yardım ettiriyor. Allah bana, benim düşmanlarıma karşı ümmetime, ümmetinin düşmanlarına karşı olanlar da kıyamete kadar bana inananların karşısında olanların yüreğine korku vererek bana yardım ettiğini diyor. Demek ki müminlerin en büyük silahı Allah'ın düşmanlarının kalbine koymuş olduğu korkudur bizim aklımızda. Tabii ki sair derslerimizde tevhid derslerimizden, imanla <gülüyor> kalır derslerimizden, özellikle bizim İmanımız, imanın bize kazandırdığı izzet ve asaletle Allah'a en min Madem ki siz inanıyorsunuz, inananlardan öyleyse en üstünsünüz. Fakat dediniz bu cümle genel anlamda kullanılıyor. Madem ki inanıyorsunuz, inanıyorsunuz derken senin 364 gün unutur en sonunda 3.65. günden sadece kutlu doğum haftası dediğimiz bir şeyde hatırlanan nebi değil. İnandığımız bir nebi. Her şeyle kendisine itaat ettiğimiz bir nebi. Ona ittiba ettiğimiz uyduğumuz bir nebi. Her şeyimizde kendimize örnek aldığımız bir nebi. Buna inanıyorsanız o zaman siz ermiş en aziz bir topluluksunuz. Ömer'in dediği gibi radıyallahu anh'a anlayın. <gülüyor> Kurnan edinlâh. Biz zillet içerisinde bir topluluğundu. Zerli ve nişan kimsenin değer vermediği bir topluluktu. Topluluktu. E'azzanallahu bil-islam. Ama Allah bizi İslam'la aziz kılıyor. Bütün insanlar <gülüyor> diçüktüren, <gülüyor> onlara hakkı taşıyan karşılarında sükut eden titredikleri şirkin ve şirk ehlinin korkudur. Çünkü Allah da onların kalbine korku koymuştur. Bu ne anlama gelir? Biz ne kadar cesur, barbar niteliğinde cesur bir topluluk da olsa, düşmanın karşısı gönlüden konulan korku olmadan bizim bu barbarlığımızın katliyetle bir izzet olmadığını Istedir. Ancak inanmakla izzet mümkündür. Ondan sonra bizim izzetimize sebep Allah'ın onların kalplerine koymuş olduğu Korku onları bizim karşımızda titredir. Ve böylelikle böyle bir nebiye ümmet olmanın şerefine en azından nazari olarak yani tatbiki bir şekilde değil nazari olarak anlamış ve idrak etmiş bir konumda bulunabiliriz. Şimdi bununla anlatmak istediğimiz şey, birkaç başlık hakkında evet, zikredersek, zikredilmesi evet, gerekirse biz, söyle diyelim, sahil birleri füçülteme kastıyla değil, biz rastgele bir nebinin ümmeti değiliz. Olmadığımızın farkında olmak gerekir. Onun nebisi olmakla, onun ümmeti olmakla Tayyip Nebilerin ümmetinin omuzlarına yüklenilen sorumluluğun çok farkı, farklı bir şekliyle aynı anda bizim omuzuz, omuzumuza da o görevin yüklenildiğini bilmemiz gerekir. Düşün eğer İsa Aleyhisselam o denli faziletine rağmen bel İsrail'in koyunlarını bütmekten başka bir yükümlülüğü yoktu. O zaman ona ümmet olan birisinin yükümlülüğü nedir? herhalde kendisinin iman ettiği tabi olduğu nebiyenin üzerinde daha fazla bir yükümlülükle mükelle kırılmadığı bir gerçektir. O zaman bizim bu görevimiz, vazifemiz, sorumluluğumuz dediğimiz şey Allah tarafından da o nebiye inandığını söyleyen insanların aleyhissalatü vesselam kendiliğinden tabi olarak omuzlarına yüklenilen istese de istemese de yani taşınmak istese de istemese de omuzlarında uyum vardır. O zaman sorumluluğunu hissetmeden bir insanın o nebinin ümmeti olduğunu düşünmesi haklı bir iddia değildir. Hak etmediği bir şeyin iddiasında bulunma demektir. O zaman öyle bir nebinin ümmeti olmanın farkında olmak için. Yine Mihtan bin Esved'den ve birkaç sahabeden gelen bir hadis şerifte böyle bir nebinin ümmeti olma Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in bütün insanlığa yollanılan bir nebi. Geçmişteki nebilerden farklı, siyah, beyaz herkese yollanıldım Ve kıyamete kadar kimiteliğinin çerçevesini çizdiğimiz noktada yine miktattan gelen bir hadis şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyor. La yekka ala ala zahri ardi beytüme derin ve اِلَّا اَدْخَلَهُ اللّٰهُ كَلِمَةَ الْاِسْلَامِ بِعِزٍ عَز۪يزٍ اَغْضُلِّ وَل۪يلٍ Allah yeryüzünde ne bir çadır ne de bir ev bırakmayacaktır ki İslam yani kelime-i oraya sokmasıdır. Yani yeryüzünde bir çadır, sahrada bir çadır ve bir ev kalmayacak ki Allah İslam'ı uyur. İfadenin genelliğine baktığınızda anlaşılan nedir? Bir zamana hasredilmemiş bir ifade. Doğru mu? Belli bir asra, belli bir zaman birimine hasredilmemiş bir ifade bu. Alev ıplak, hatta Adem'i de alıyor. Ama Resul'e dönük bir hitap olmasa sebebiyle Resul'ün zamanından başlayarak bir bu sözü ele alıyoruz. Yani Resul'ün zamanında ele alarak kıyamete kadar Allah yeryüzünden ne bir çadır yaylalardaki oba tipi ev tipi bir yer bunu kastederlerden ve ne de bir ev bırakmayacak ki İslam'ı oraya sokmamış olsun. İslam'ı oraya soğacaktır. Ve onunla aziz kıldığını yani kılacak. İslam'ın izletiyle aziz kılacak veyahut İslam'a ters düşmenin zilletliğiyle onu zilin edecektir diyor. O zaman izzet, bütün izzet Allah'ın ve Resulünündür. Onlara inananındır. Siz iladet, onun için en üstünsünü derken eğer izzet isteyen varsa, izzet Allah'ın izzeti ve Resulünün izzeti bunlara inanmak <gülüyor> ve Müslüman olmakla ancak bunu mümkün Şimdi burada bunu bu ifadeyi yakaladıktan sonra yeryüzünde İslam'ın girmeyeceği ne bileyen ne de bir çadır kalmayacak. Allah İslam'ı oraya sokacak. Takdir etmiş olduğu, vacip kılmış olduğu vesileler düşünemeden mi söylenilen bir sözdür bu? İfade yanlarınız mı? Allah bunu kendileriyle nur mi Böyle mi anlamamız gerekiyor? Kur'an'a baktığında Allah sevdi, bütün insanla aynı anda ilahiyat verirdi. Ama bunu böyle yapmıyor. Kitaplar indiriyor, nebiler yoluyor, onların vasıtasıyla Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gibi onur ümmetinin fertleri vasıtasıyla İslam'ı İslam inanca anlattırıyor. Yani Allah bu nebinin ümmetiyle yeryüzünde İslamı sokmadık ne bir çadır ne de bir ev bırakmayacak diyoruz. O zaman böyle bir nebinin ümmeti olma farklılığını bizim bununla da yakalamış olmamız gerekiyor. Böyle bir nebinin ümmeti olmanın farklılığını bununla da yakalamış olmamız gerekiyor. Bunu fark ettirme yani benim gibi bir nebinin ümmeti olman, olmanızı fark etmeniz gerekir. Resulü nazire bunu dersek benim size bunu fark ettirmem gerekir. Fark ettirebilecek bir vesilenin, vesilenin oluşması da gerekir. Huneyn harbi olayındaki zintri geçen bazı vakalara olaylara baktığımızda orada gördüğümüz şöyle bir olay var. Mekke Birçok ganimet elde edilmiş. Aynı anda Mekke fethedilmiş, Huneyn-Halbi olmuş. Birçok ganimet elde edilmiş. Aynı anda da Muaz'ı geri çağırıp Yemen'e yolladığı Ali radiyallahu anh'unu, radiyallahu anh'unu yollanmış olduğu feymalları vardı. Mekke'deyken ulaşmış. Mekke'nin fethi ile Huneyn-Halbi ile arasında pek uzun bir zaman yok. Çünkü Mekke'nin fethinden sonra artık yeryüzünden silineceklerini anlayan, izletlerini kaybetmiş olan Araplar Huneyn'den Mekke'nin intikamını alıp ya Muhammed ya da biz ikimizden birisi kalmalı diyerek hunen Harbi'ni organize ettiler. Tertip ettiler. Ve o anda da Müslüman olan nasıl Müslüman oldularsa pek önemli değil. Gelen ganimeti Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara pay onunla beraber Medine'den ta oralara kadar gelen kimseleri sanki dikkate almaz bir şekilde bunu veriyor. Bu meyanda Ensar'dan bazıları Ensar'dan bazıları onunla beraber Medine'den Mekke'ye gelen sıkıştığı an Ensar ama ganime pay edilirken başkaları diyor. Ve bu söz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in kulağına Buna cidden üzülür ki yapacağı işler bunu gösteriyor. Selamete erildikten sonra Ensar'ın büyüklerine der ki bütün Ensar'ı bir yerde toplayın ve Ensar'dan başka hiçbir kimse oraya alınmasın diyor. Ensar'ı bir yere toplayın ve Ensar'dan başka da hiç kimse oraya alınmasın diyor. Oraya gelir İmikler'in fethinden sonra Ensar'ın ve orada bulunan muhacir sahabenin zihinlerine dinlerinde bir soru oluşmaya başlamıştı. Allah Resulü çok çok sevdi ve devamlı hasretini çekti. Tüm Kur'an'da da diyor. وَلَقَدْ نَرَعَةَ قَدُلُبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَائِ فَلَا نُوَلِّيَنْ نَتَقِبْلَةً تَرْدَٰهَ Biz senin gözünün devamlı Mekke'nin ufkuna doğru baktığını, <gülüyor> yani onun hasretinle iç geçirdiğini görüyoruz. Ama senin de razı olacağın ve hoşnut olacağın bir kıbleye bulacağız. Ne? Bu, bu, bunu bildiği için Ensa, Harset'in Ensar, Allah Resulü Mekke'yi fethettikten sonra artık Mekke'de kaldı, Medine'ye gelmez. Çünkü Medine'ye gelişi bir incel sebebiyledi. Daha iyi İslam'ı yaşayıp için içindi Medine'ye gelişi. Ensar böyle düşünüyordu. İçlerinden yerinden bunu böyle geçiriyorlardı. Allah Resulü Ensar'ı topladıklarını haber verdikten sonra çadıra geliyor, Sizden bu duyduğum sözler nedir? Diyorum. Sizden duydum, bu sözler nedir? Ensar'ın bazı büyüklerinden bazıları alakaltarak diyorlar ki, Erhan Resulü, bunu e, konuştuğunu düşünmeden sarf eden bazı gençlerini söylemişlerdir. Siz lütfen bu sözlere alınmayın. Allah Resulü diyor ki, eğer fazileti olmasaydı, ben Ansar'dan birisi olmayı yeylerdim, diyor. Ben, hicretin fazileti olmasaydı ben Ansar'dan birisi olmayı yeylerdim, diyor. Buna rağmen ben ne dinleyi tercih ettim. Sizin beni alıp gitmeniz size yetmeyecek mi, diyor. Yani ben burada kalmayacağım, sizinle beraber ne güneceğim. Şu birilerine bazı sebeplerden dolayı ganimetten, peyden verdiğim paylar, Size daha maziz geliyor. Ve size, sizin bena olup gitmemi size yetmeyecek mi? diyor? Bu fazilet yetmiyor mu? Ve sahabenin büyükleri tekrar ayağa kalkarak, ey Allah'ın bunu gençlerinin düşünmeyen denişlerdir diyor. Görüldüğü gibi iman etmiş kimseler, ama Mekke'nin fethinden sonra Allah'ın Resulü'nün yanlarında, alıp gitme onların, onunla beraber aynı evde ikame oturmaları bile onlar için büyük bir fazilet ve değer taşıyordu. Gördüğünüz gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in yani böyle bir nebinin ümmeti olma o fazilete değere sahip olma cidden bizim için farklı, sahip olunması gereken Birçok insanın düşünemediği bir fazilet. Düşünün bu fazilete onunla sahip olduğumuz değerleri, ona inanmakla sahip olduğumuz değerleri. En basitinden bile bakacak olsanız el-yorma ekmel tulakum ayeti inince Yahudiler diyorlar ki e, şu ayet bize inseydi, biz o günü bayram ilan ederdik diyor. Şu ayet bize inseydi biz o günü bayram ve bunu duyan, duyan sahibi de zaten o gün bayram dedi Ömer diyor. Zaten bu Arafat'ta indi ve Cuma günü indi, bizim bizim için zaten o günler bayramdır diyor. Yahudiler sizin iki şeyinizi haset ettikleri kadar hiçbir şeyine haset etmiyoruz diyor. Birisi selamlaşmanız İkincisi. İmam'ın arkasında Fatiha'dan sonraki aminimiz diyor. Yahudiler buna çatlıyorlar diyor. İki şeyinize. Ve düşünün Allah Resulü'nün sahip olduğu şu nitelikler düşünün. Hristiyanlara, İsa'nın aslında böyle bir nasıl zikredilmiş olsaydı yani ben bütün insanlığa ve yani Allah böyle bütün insanlığa yolladı. Benden önceki hiçbir nebiye verilmeyen beş şey bana verildi sözü. Onların hayal kurdukları şekliyle Onların kitaplarında zikredilmiş olsaydı, zannedersem bunu cidden inanarak takdir değil, bunu kendilerinde dünyi bir güç olarak dahi, buna değer verilecek ve bunun arkasında dururlardı. Bizim Allah Resulüse, Allah Azze ve Celle'nin Resul hakkındaki zikrettiği niteliklere değer vermez endamı arz etmemiz, yani Allah'ın zikretmiş olduğu bu değerler sanki bizim takdir ettiğimiz değerler değilmiş gibi veya ona az görmüşüz gibi veya ona layık görmemişiz gibi biz o nebiye değerler nispet ederek bunu gündeme getirirsek bunun bir şeytanın oyunu olduğunu anlamada pek zorlanmamamız gerekir ki bize Resul vasıtasıyla kazandığımız, elde ettiğimiz değerleri unutmayan onun gözünün uzaklaştırmaya ve onlara sahip çıkmamıza mani olmak istediğini anlamamız gerekiyor. Öyleyse böyle bir nebinin ümmeti olma niteliğini, vasfını biz farklı bir şekilde anlamamız, idrak etmemiz gerekir ki yukarıdaki zikretmiş olduğumuz ayeti kelimi, hadis-i benden önce hiçbir nebiye verilmeyen beş şeyleri de derken bizim düşmanlarımızın gönlüne Allah-u ve Celle, ne korku vermesidir. Tövbe suresindeki ayet-i kerimede de Allah-u ve Celle, diyor ki senul kifi kulubillazine keferu ruhbe bima eşreku billahi biz Allah'a ortak koşmalarından dolayı o kafirlerin gönüllerine kalplerine ilka edeceğiz, diyor. Yani, korkar gönüllerine, kalplerine korku, kork, korku ilka edilmiş bir topluluğun karşısında onlarla mücadele eden, nedenli bir nimete mazhar olduğunu gördüğümüz gibi, o zaman biz onların yüreklerine korku koyan kimseler değil, inancımıza sebep Allah'ın onların kalbine korku koydu. koydu kimseler olarak onların karşısında ve bütün düşmanlarımızın karşısında ve o kıyamete kadar ki bu Allah'ın inananlara vaat bir deliktir ki her inananı bu denli aziz kılacağı bazı vasıplarla gündeme getirmiştir. Bunun yanında demin zikretmiş olduğumuz ayetlerin bir kısmında izahını verdiğimiz kısım Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in geçmiş nebillere nispeten farklı hiziyetlerinin olduğunu, anladığımız, anladığımız gibi bu ümmetin de Muhammed aleyhisselatu vesselam'a ümmet olması, inanmasa seviye, sahibi ümmetlerden farklı nitelikleri ve sahipleri var deyip, sadece başını zikrettiğimiz kısımda Hüptüm hayra ümmetim, o huvecekliğin Siz geçmiş ümmetlerin içinden, bütün ümmetlerin içinden sürdürülmüş, özleştirilmiş Muhammed'e arkadaş tohbet yoldaşı olabilecek şekilde seçilmiş müzelseniz derken bu niteliğin hangi farklılıklarla bizde zikredildiğini de anlatan ifadelerinde neden böyle bir fazilet verilmiş? Çünkü ta'amrûnü bil ve tenhûnü anil ve tu'minûne billah çünkü siz ma'ruhü emreden münketten alıkoyan ve Allah'a inananlar İnanan kimselersiniz. Maruf-ı emretme mülkerden alıkoyma Allah'a imanın cüclerinden büyüdüğün olmasına rağmen önce maruf-ı münkerden alıp alıkoymayı zikrediyor. Sonra da Allah'a iman ediyorsunuz. maruf emrettiğiniz için, mülkerden alıkoyduğunuz için ve Allah-u Rasulü inandığınız için. Şimdi yukarıda delillerini az sonra göreceksiniz dediğim kısımda mağaz Cebel, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hicaz Yarımadası'nın dışına çıkmadan yani İslam'ı ilk taşıyan, götüren kişi olmuştu. Neden? Ümmet olarak da biz onu düvent görevinin vazifesinin içindeki en özel kısma olan emretme, münkerden avuk olma niteliği de bize vazife görev olarak verildiği içindir. maruf emrettiğimiz nispet de, münkerden alıkoyduğunuz müddetçe, zaten inanmazsanız bunu yapmanız mümkün değil. Çünkü, marufa emretmen, münkerden alıkoyma iman cüzlerinden bir cüzdür. O mevzudaki işlediğimizde gördüğünüz gibi, maruf ve -münker münkerden alıkoymanın, elle, dinle, hak ve kimenavetinin akalinden, bu ise imanın en zayıf olan kısmı, hatta bunun arkasında artık bir halıdan odaması kadar iman yoktur, dediği bölümdür. Demek ki bu vazife de bize has hiçbir vasıf, nitelik hudut tahsis edilmeden Burada ümmet denildiği zaman sahabeden kıyamete kadar Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a iman edecek herkesi içine alan bir ifadedir. Bir zamana hasretme, bir topluluğa hasretme, bir mevkiiye mansıba hasretme gibi bir ifade yok. Yani sizden sadece ilim sahibi olanlar bunu yapabilir diye bir tahsis yok. Erkekler yapabilir diye bir taksis yok. Kadınlar yapabilir diye bir taksis yok. Bu asırda ancak bunu yaparlar diye bir taksis yok. Yani sahabeye dönü. Sadece sahabe bunlardan sorumlu diye bir taksise gidemeyiz. Genelliği içerisinde de mutlak yani sınırsız bir şekilde bu ifade yukarıdaki nasların açıklama niteliğindeki zikredilen ayetin bir iddardır. Yani beyanın açıklaması niteliğinde taşın. Öyleyse öyle bir nebinin, ümmet olma, öyle bir nebinin vazifesi, bizim bize de görev ve vazife olarak verilmesi, bizim idrak etmemiz gereken değerlerden birisidir. Bunun yanında, bu bunu niteliklerin bize kıyamete yakın diyelim ki ümmet olarak bizi düşünün. Bundan 50 sene, 100 sene önce böyle bir nebinin ümmet olma niteliği aynı görevlerle yani vazifeli kırılmış insanlara baktığınızda bunu şöyle inançlarının onlara verdiği güçlendirmeyeceğin akidelerinde birçok pislik ve bozukluk olmasına rağmen ama bu noktayı yakalamışlar. Yani Muhammed'e Aleyhisselatu vesselam'a ümmet olma niteliğini taşımışlar. 1974 senelerini düşünün. O anki dünyanın vaziyetini düşünün. Doğu bloku, batı bloku dediğimiz bloklar, komünizmi düşünün. Çin'in o anki vaziyetini düşünün. Fakir gariban köylülerin ortasında böyle bir sohbet söz edildiğinde Çin'e İslam'ı anlatma gidebilecek cesareti göze alabilecek, o denli bir imanı göze alabilecek bir taifenin terdin varlığını düşünebilir misiniz? Cidden biz oldu. O zamanı almasanız. Ama bu denli ki birçok dönüyle tenkit ettiğimiz cemaat ta o zamanlardan bile buralara kadar gelip İslam'ı anlatmak iletişe izine girmişlerdir. O anki bütün zorluklara yandı ki benim onları gittim bazı yerlerde inanın hudutlarda zorluk dediğimiz birçok müşkülatın halledildiğini görürsünüz. İnaçlarındaki bir sürü hurafa şirk dediğimiz pisliklerinde sorunların müşkülatların olmasına rağmen. Ama bu ortama baktığınızda artık şu an dünyada... Seyahat etme, dolaşma, eskiden memleket içerisinde dolaşmaktan daha kolay ve suratli bir vaziyete gelmiştir. Düşünün, ben kendi köyümden kasabaya bir iş için gitsem dört saat. Ben kendi köyümden çıkıyorum, dört saat içerisinde tağabeya çıkanı bir işe halde Yani köyümden kasabaya, kasabaya kadar gidecek zaman dört saattir. Ve o dört saat içerisinde ben hava limanını diliyorum. Vaktinde uçağa bindiğim gibi dört saat sonra ben, ben çıkan Brüksel başkentte olabiliyorum. Bu hadislerle bunu ki söylenilen hadis-i şerifler, anlamayı zorlaştıracak sebepler de içermiyor. Yani 50 sene önce, 100 sene önce bu hadisleri okuduğumuzda, allah Azze ve Celle'nin bize vazifelendirdiği bu görevi, Avrupa gibi bir yerde bizi nasıl idare edebiliriz, Oralara kadar ulaştırabiliriz dediğinizde, gözünüzde birçok sorunların oluştuğunu göreceksiniz. Onları yıkma endişesi sizin bu gibi nastarı anlamanıza mani olacak. Ama akidenizde birçok bozukluk da olsa, böyle bir değeri, kadri yakaladıktan sonra, o an komünist bloku dediğimiz yani, Çin'in öldüğü duvarları düşünün, oraya İslam'ı anlatmaya giden ve oradaki zorlukları, Müslümanların çektiği bütün zorluklara rağmen onların bir şeyler yapabildiğini tasavru ediyor. Bunun yanında Allah Azze ve Celenin yine genel ve mutlak bir anlamda Nur Suresi'ndeki zikretmiş olduğu bir da bizim artmış olduğumuz başlıklara göre Ey ümmet Allah size Allah size bulunduğunuz yeri değil, bütün yeryüzünü vaat etti. Şimdi Allah bize sadece bulunduğunuz bu toprakları vaat etmedi. Bu size yeter demiyor. Bütün toprakları yeryüzünü derken herhalde bir Amerikan var, Avrupa var, işgal niteliğinde biz bu kelimeyi söylemiyoruz. Yeryüzü hakimiyetini bize vaat etti. Ama yukarıdan beri zikretmiş olduğumuz niteliklere sahip olun. Onun kaderini anlayıp o vazife ile görevlendirildiğimiz vazife ile kendimize sorunu bunu idrak etmemiz de ancak mümkündür. Allahu Azze ve Celle Nus sure'sinde diyor ki: Vaadallahu lladine amanu minkum ve amilus Allah sizden iman edip salih ameller işleyene. Şimdi bu ayet ikenli daha önceki edindiğiniz bilgiler istikametinde almazsanız Allah sizden iman edip salih amel işleyenlere vaat diyor. Bir, Allah'ın vaadini hangi niteliklerle anlamamız gerektiğini düşünebiliyor muyuz? Allah'ın vaadini nasıl anlarız? Rastgele bir insanın vaadi gibi mi düşünürüz? O vaad ettiyse mutlak bunu yerine getirir mi? Ona yakinimiz, Allah hakkındaki zantımız ne derece güçlüyse onun vaadi. Çünkü Allah bize o dendi vaatlerle bulunmuş ki yerine getirdi. Biz birebir günlük hayatımızın içerisinde 24 saat içinde bile onlarla içte dışlı olmamıza rağmen o vaatlerini biz aynı delikli anlamamışız. Bizim rızkımızı tekeffül ettiğini söylememiştimdir. Hep bir şart korkmadan bizi rızıklandıracağını dememiş midir? Bu vaatden de öte bir söz. Ama bunda bile şüphe oluşturan insan kalbi ne bir yakine onun hakkındaki üst anına sahip düşünün? İkincisi, bizden iman edip salih amel işleyenlere iman etmenin Allah'a, Resul'una, Kur'an'la iman etmenin ne bir vasıt ve nitelikte olması gerektiğini da anlamış olmamız gerekir. Haber Muhammed'e inandım değil, 365 günün birinde kutlu doğum altasıyla bir dağıtarak da elde da edilmiyor. İlahiler söyleyerek söyle de edilmiyor. Akabinde sizden salih Ömer'in işleyenler. Yani imanı zedeleyecek, iman ettikten sonra onu zedeleyecek hiçbir kötü amel işlememe. Yani salih amel işleyenler. Yani Allah'a iman edip ona şirk koşmayanlara vadetti Allah'ın vaadini anladıysak, kime hangi nitelikte olan kimselere vaat ettiğini anladıysak, o zaman ne vaat ettiği merak etme aklına sahip olur. لَيَسْتَحْلِفَنَّهُمْ fil الْاَرْضِ Onlara neyi vaat etmiş? Yeryüzünün ahlini bütün Yeryüzünün hükümran olmalarını vaat etmiş. Buna örneklik diyelim. Bazen siyasilerin kullandığı bir söz vardır ya, size bir şeyler vaat eder. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatı derler değil mi? Haşa Allah'ın böyle bir şey demesine ihtiyaç yok. Ama Allah diyor ki aynen sizden ederkileri kemesteklete lezine munkabliyene aynen sizden öncekilere de vaad edip, yerine getirdiğimiz kimselere yaptığımız gibi sizi de yeryüzünün hakimi kılacağız. Ama yukarıda iman edip salih amel işleyenlere. Bunu şimdi izah edilmemiş bir cümle olarak bırakmıyor. Ama yeryüzünün hakimi kılmayı vaad ederken وَلَيُمَكِّنَنَّ د۪ينَهُمْ لَلْيِرْتَضَعْ لَهُمْ Şu sizden razı olduğun dini temekdün ettireceğim. Yeryüzünde yerleştik adam. Sonra güvende olacaksınız. Yani وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِينَ اَنَّ Korkunuzu emniyete dinene tepkir edecektir. Şimdi Allah bize yardım itediğiniz <gülüyor> olan düşmanlarımızın kalplerine koyduğu korku anını düşünün ve bizim bir de İslam'ı yaşarken ki korku anımızı düşünün herhalde bu ikisini birbirinden ayırt ediyorsunuz. Önce iman edip salih ameller işledikten sonra Allah bizi yeryüzünün halifesi sıkılıyor. Hem de burada bizden öncekilere vaat edip de vaatini yerine getirdiği gibi dinimizi temeddül ettireceğiz. Yani onu rahatlıkla yaşayabilen, onu rahatlıkla başkalarına anlatabilen ve ayrıca bunu anlatırken de karşılaşacağınız, size zarar verecek şeylerin sizde oluşturduğu korkuyu da def edeceğiz. Önce bizim kalplerimizdeki korkuyu bitirecek, sonra da bizim düşmanlarımızın kalbine buna göre korku verecektir. Ve akabinde diyor ki: "İbadet ederler." Ve sadece bana ibadet edecekler diyor. Sanki yukarıdaki zikrettiği sözleri tekrar pekiştirerek ibadet etmeyi de "Vela yüşrik la yüşrikûne bişeyen." Ve bana da hiçbir şey ortak olmayacaklar. Yani iman edip ibadet ederek sadece ameller işleyerek. Ve akabinde de وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ دَلِكَ فَاُولَٰيكَ هُمْ <فَاسِكُون> Artık bütün bunca izahdan sonra küfreden yani hak ve yüz çevirenler ve cidden işte onlar fasıkların tam kendileridir. Yani her şeyi yakalarından çığlulmuş olan kimselerdir diyor. Bu ayeti i kerimeyi bir bütün olarak ele aldığımızda iman ettiğini söyleyen salih amel işlediğini söyleyen kimseler iddialarına bir ölçü getirme zorundalar mı? Veyahut iddialarına bir ölçü çiziliyor mu? Şimdi eğer birisi ben Allah'a iman ettim ve ona ortak da koşmuyorum salih amelleri işliyorum derse o zaman Allah'ın vaadi Nimin yerine gelmiş olması gerekmez mi? Ve yeryüzünde hakim olan küfür evli küfür mü? Bu da bir gerçek. Şimdi bu üçgen içerisinde sorunu çözme zorundayız. Allah vaadinde hulfetmez doğru mu? İman edip salih amel işledikten sonra da vaadini yerine getireceğini söylüyorsa bunun yanında eğer bizler de iman edip salih amelleri işlediğimizi söylüyorsa orada bir sorun var. Ya bizde, haşa ya Allah'tan. Demek gerekmez mi? İddiamında cidden biz tamim ise iman ettik, salih amel diyor da, o zaman Allah vaadini yerine getirmedi. Dememiz gerekir. Haşa bu sözü söyleyemeyeceğiz, cesaret edemeyeceğimize göre o zaman bizim iman edip salih ameller işlediğimizde kendimizi bir gerekiyor. Biz şimdi salih amelleri mücevreden etrafındaki sağlık sorulu teferruatından soyutlanmış bir değer olarak anlarsa, yani şu hadislerle anlamazlar. Biz ümmetler içerisinden seçilmiş en hayırlı bir ümmetken bu niteliği marufi emredip mükerre. Den alıkoymakla kazanıyorsak bunlar imandan birer yüz olması gerekir. Önce imanı zikredilip sonra bunların zikredilmesi yani iman İman en sonunda zikredilmiş. Neden? Çünkü imanı koruma en üst seviyesinden en edna seviyesine koruyabilme marufu ancak elle, mükerden alıkoyma elle, dille kalpten gerçekleştiğinde kalan hardal tanesi kadar iman gelen derdi bu şekilde olur. O zaman biz namaz kılıp bazı işleri yaparken bu nebinin ümmeti olmayı mağrufe emretme al koymayla ancak bu imanın er de en zayıf ki öbür hadis-i şerifte Ebu Said el-Fudri'den gelen hadis-i şerifte Müslim'de iman basıyla bundan sonra artık hardal tanesi kadar da iman yok o zaman yukarıdaki ayete baktığımızda demek ki iman edip derken, iman ettiği şeyleri de maruf olarak emreden, yasaklandığı şeyleri de münkerden alıkoyma duygusuyla bunları gerçekleştiren kastediliyor. Çünkü öyle bir nebinin ümmeti olma, onun risaletini kendisinde de bir görev bilip öğrettiği şeklinde insanlara anlatma, öğretme, münkerden alıkoyma, nitehirliyle ancak kazanma hepinde. O zaman böyle bir nebinin ümmeti olma, bunun devam eden kısımları var. Devam eden kısımlarında da bu ortamda koyduğumuz bir ifade var. Dünyanın global, globalleştiği bu ne ifade taşıyor? Dünya bir köy şekline dönüştü. Coğrafya tipinde değil. Bütün teknik imkan, muvasılat, muhaberatla dünya bir köy şekline dönüştü. Küçülünce bir muhtarla da idare edilebilir bir şekilde geldi sanki. muvasalat eskiden bir köyün, köyün bir ucundan öbür ucuna olan zaman sarkıyatından daha az bir zamanda bu mümkün oldu. Hadi şeriflerle tıpkı birbiriyle örtüşüyor şimdi. O zaman küfür şirk dediğimiz güçle dünyayı bir tek köy haline getirme idaresine. Ama bunun yanında birbirini dışladıkları tecrüt ettikleri gerçeklerden soyutladıkları ırkî farklılıklar birçok çabalarla sağladıkları birlikler ekonomi sorunlarla dağılır konuma geliyor değil mi? O zaman bizim buna karşı uyduracağımız bir alternatif değil. Bir İslam'ın hiçbir şekilde alternatif olmadı İslam hiçbir şeyin alternatifi olmadığı gibi, hiçbir şey de onun alternatifi değildir. İslam bir hayat nizamıdır, kendi başına bir değerdir. Hiçbir şekilde katliyetle başka bir değerli olduğu düşünülen şeyler, mukayesesi bile mümkün değildir. Biz bunu İslam adına söyleyemesek bu sözleri, bizden senelerce önce ne dediler anayasanın başlarında? Münakaşası dahi yapılamayan maddeler vardı dediler değil mi? Neden bizim inancımız münakaşası yaplamayan maddeler olmalı, olmamalı? O zaman bizim burada oturtacağımız tek bir başlık vardır, bir ümmet vatandaşlığı olmalıdır. O zaman bütün dünyayı bir ümmetin vatandaşı olma doğru bizim sözlerle alıştırmamız, da alıştırmamız ve bu yolda çalışmamız gerekiyor. Kutuplardaki de bu ümmetin vatandaşı olacak güneydeki de bu ümmetin vatandaşı, Amerika'daki, Alaska'daki de, ta Asya'nın öbür ucundaki bu ümmetin vatandaşlığı. O zaman dünya vatandaşlığını ancak bu ümmetin vatandaşlığını gerçekleştirmekle biz tatbik edebiliriz. Evet. Subhani ve tabi hamdika estağfurullah